500$. Benim Karashnikov 500 dolara mal oldu. Nereden aldığını söylemem ama bir süredir bende bu silah. 72 mermi alıyor. Bende de 4 şarjör var. Yani yaklaşık 300 mermi. Silahtan hoşlanıyorum. Birilerine zarar vermek için taşımıyorum silahı. Öyle birilerine zarar verecek cinsten bir kişi değilim ben. Ama bazı tehlikeler var. Yetişme çağımda birçok kişiyle ters düştüm. Yani bazı şeylerin ters gitme ihtimali var. Genç bir Teksas'ta olan Jose'nin için kendisine Kalashnikov gibi bir profesyonel saldırı silahı aldığını böyle anlatıyor. Dünya çapında silah kaçakçılığını ele aldığımız dizimizin bu bölümünde silahların kara borsaya nasıl düştüğünü, nasıl bu kadar rahat alınıp satılabildiğini ve sık sık oldukça tehlikeli kişilerin eline nasıl geçtiğini araştıracağız. people invincible knowing the fact that you have 72 rounds in your hand and each bullet can kill one person. Birçok kişi kendisini yenilmez hissediyor. Elinizde 72 mermi var ve bunların her biri bir insanı öldürebilir. Yani yenilmez biri haline geliyorsunuz. Hoseye, Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 dolara mal olan silah, yasa dışı piyasada, Kolombiya'da bunun dört katına, Mozambik'te ise onda birine satılıyor. Dünya çapında silahların fiyatı iki basit ve temel unsura dayanıyor. Arz ve talep. Yani ekonominin yasalarına uyduğu sürece silah da herhangi başka bir maldan farksız. Ticareti yapılan her mal gibi yasa dışı silahlar da bazen yerel, bazen uluslararası düzeyde üreticiden tüketiciye ulaşıyor. Bir çift ayakkabı veya birkaç kilo muz gibi. Ancak ateşli silahların yaralama veya öldürme gücü, siyaset ve suça etkisi bu alandaki yasa dışı ticareti benzersiz bir olgu haline getiriyor. Tahminlere göre dünyanın dört bir yanında 630 milyon hafif silah var. Her yıl buna ek olarak üretilen miktar ise 8 milyon adet. Bu silahların %99'u en başta yasal ancak giderek artan oranlarda kayıtlı sahiplerin elinden kayıp çoğu zaman yasa dışı ellere varıyorlar. Peki bu süreç nasıl işliyor? Avrupa'nın en büyük silah fuarlarından Eurosatory'de yeni bir Rus yapımı tabancanın video tanıtımı bu. Bu tür fuarlar yasal silah tacirleri için ordu ve hükümet temsilcileri ile ilişkiye geçme fırsatı sağlıyor. Yasal hafif silah ticaretinin yıllık cirosu 7 milyar dolar. Bu ticari amaçlı ateşli silahların özel şahıslara satışı ile askeri tarz silahların ordu veya polis güçlerine satışını kapsayan bir rakam. Vladimir Sotnikov gibilerin amacı bu pastadan mümkün olan en büyük parçayı koparabilmek. Devlete ait bir silah ihracat firmasında çalışan Sotnikov Rus yapımı Kalaşnikof'ların satışından sorumlu. Bu tür silahların toplam üretimi 100 milyon civarında. Vladimir Sotnikov bu silahın niçin o kadar popüler olduğunu şöyle açıklıyor. I see three important reasons. The first is reliability, the simple design. Üç önemli neden var bence. Birincisi ne kadar güvenilir olduğu. Basit bir tasarım ikincisi ve 3. nedense uzun süre kullanılabilmesi. Vladimir Sotnikov'a göre bir silahın fiyatı ülkeye ve miktara bağlı. Cephanenin de dahil olup olmayacağı önemli. Yani verilecek fiyatı belirleyen birçok neden var. Kalashnikov'un ortalama fiyatının 300 doları aşmayacağını söyleyen Sotnikov'un bu silahı kimlere satıyorsunuz, müşterileriniz kimler sorusuna yanıtı ise şöyle. The customers, uh, just know is all over the world. Demir Sotnikov'un ifadesiyle Kalaşnikov'un dünyanın dört bir yanında müşterisi var. Silah tacirleri bir defada binlerce silah satıyor ama bu ticareti herkesle yapamıyorlar. Örneğin Rusya yasaları Sotnikov'a sadece meşru hükümet temsilcilerine silah satma yetkisi veriyor. Alıcıların, Rus yetkililerin onayını alması lazım. Her bir alıcının kullanıcı sertifikası denen garantiler sunması lazım. Bu sertifikalar silahların ilan edilen amacın dışında ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmayacağının garantisi. Kullanıcı sertifikası veya ruhsatı uluslararası silah ticaretinde standart bir uygulama. Amaç yasal olarak satılan silahların isyancılar veya suç şebekelerinin eline geçmesini önlemek. Peki bu kadar sıkı kontroller varken nasıl oluyor da onca silahın, kara borsa ticareti mümkün oluyor? Bu sorunun yanıtı kısmen yakın dönemin küresel politikalarında. Siyasi gelişmelerin yasa dışı silah ticaretini nasıl etkilediği sorusunun bizi yönelttiği bir ülke El Salvador. Soğuk Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda farklı tarafları destekledi. Bu desteğin bir kısmı silah ve cephane desteğiydi. El Salvador bu tür destek alan onlarca ülkeden biriydi. Başkent San Salvador'un kuzeyinde bir saatlik mesafede bulunan küçük Sucitoto kasabası iç savaş cephesine oldukça yakın. Amerika destekli hükümete karşı 10 yılı aşkın süre mücadele veren FMLN baş harfleriyle tanınan gerilla grubunun eski komutanlarından biri olan Eugenio Chicas bu kasabada yaşıyor. Gerillaların silahlarını nereden bulduğu sorusuna şu yanıtı veriyor. Silahlar birçok farklı kaynaktan gelirdi. Birçoğu Küba, Nikaragua, Kore ve Vietnam gibi sosyalist ülkelerden. Kullandığımız M-16'ların bazıları Vietnam Savaşı sırasında yakalanan Amerikalı askerlerden alınmıştı. Diğer bir önemli cephane kaynağı ise Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Soğuk savaş sırasında Orta Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya'ya akan milyonlarca silah bu ülkelerdeki iç ve bölgesel savaşları körükledi. Öyle ki El Salvador, Angola ve Kamboçya gibi ülkeler günümüzde de dünyanın en yoğun silahlanmış bölgeleri arasında. Üstelik bu ülkelerin hiçbirisi hafif silah üreticisi değil. Hafif silahlar onlarca yıl kullanılabildiği için bunlar hala dolaşımda. Çoğu da hükümet kontrolü dışında. Dahası son 10 yıl boyunca süper güçlerin kendi silahları bile kara borsaya düşmeye başladı. Sovyetler Birliği dev miktarda hafif silah üretti. Bunların birçoğu eski Sovyet bloğunda depolanmış halde. Ancak bazı yetkililer bunların yurt dışına satışından büyük miktarda gayri meşru kazanç sağlayabilir. Uluslararası İlişkiler Kraliyet Enstitüsü'nden Alex Vines, silah kaçakçılığı üzerinde çalışmalar yapıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden doğan boşluğu suç şebekeleri doldurdu. Bu ticareti çok başarılı şekilde yürüten Doğu Avrupalı, Rus ve Avrasyalı gruplar var. Eski Sovyetler Birliği'nin kullandığı türden bir nakliye ağı kullanıyorlar ama bunun ideolojiyle bir alakası yok. Tamamen para için yapılıyor bu iş. Son 10 yıl boyunca Afrika başta olmak üzere çatışmalar bu yasa dışı silah ticareti ile körüklendi. Sierra Leone, Liberia ve Angola gibi ülkelerdeki savaşçılar bu silahlar yüzünden uzadı ve yoğunlaştı. Uluslararası Af Örgütü'nün Silah ve Güvenlik Bölümünden Brian Wood, silah kaçakçılarının gümrük kontrollerini atlatmak için birçok yola başvurduğunu söylüyor. Normalde şöyle yürüyor bu iş. Bir kişi veya bir ekip aracı olarak tüm işin düzenlenmesini üstleniyor. Bir uçak bulunuyor ve uçağın mürettebatı ayarlanıyor. Sonra bu uçak silahların bulunduğu yere gitmeden önce bir dizi ülkeden geçiyor. Son durakta uçak yükleniyor. Ardından da yine birçok ülkeden geçerek silahların teslim edileceği ülkeye varılıyor. Başka dallarda olduğu gibi silah ticaretinde de tanınmış girişimciler büyük iş adamları var. Uluslararası raporlarda sık sık rastlanılan birisi Viktor But. Onlarca uçaklık bir filosu olan bir Rus iş adamı bu. Viktor But, Moskova'daki Modern Diller Askeri Enstitüsü'nden mezun eski bir Sovyet subayı. İddialara göre Afrika'da ambargo uygulanan birçok çatışma bölgesine silah kaçakçılığına karışmış bir isim. Alex Vines bu iddiaları şöyle özetliyor. According to UN reports and and also statements by British ministers in Parliament Birleşmiş Milletler raporları ve İngiliz yetkililerinin parlamentoda yaptığı açıklamalara göre Victor Booth Afrika'da yaptırım denen etkinlikleri yürüten başlıca isimlerden biri. Örneğin Birleşmiş Milletler raporları bu kişiyle ilişkili uçakların Liberya'da yaptırımları deldiğini gösteriyor. Baskılar yüzünden Victor Booth şimdi Moskova'ya geri taşındı. Peki bu iş nasıl yapılıyor ve Boot ne kadar önemli bir isim? Various weapons were being bought up and put on his planes. He was the transportation link to it. Although some colleagues of his who have been involved with him for example one report talks about Kenyan agent. Bazı silahlar satın alınıp uçaklara yükleniyor. Victor Boot bunda nakliye işlevini üstleniyor. Gerçi kendisiyle ilişkili bazı kişilerin adı silahların alımında da geçiyor. Örneğin bir Birleşmiş Milletler raporuna göre onunla çalışan bir Asya kökenli Kenyalı silahları tedarik eden kişi. Yani sadece silah ticareti yapmasa da bu işlerde çok önde gelen bir isim. Diğer yandan Birleşmiş Milletler operasyonu için mavi berelilerin taşınması gibi birçok diğer meşru işi de yapıyor. Kendisi bir girişimci yani para getirecek her işi yapar. Silahların yasal çerçeveden yasa dışına aktarımı çoğu zaman meşru iş dünyasıyla ilişki içinde gerçekleştiriliyor ve bu dünyadan tümüyle ayırt edilmesi oldukça zor bir iş. Silahlar bir kez kara borsaya düştükten sonra da her yere istedikleri gibi gidebiliyor. Bu silahlar sadece satıldıkları ilk ülkede sorunlara yol açmıyor. Modern silahlar dayanıklılık ve güvenilirlikleri nedeniyle onlarca yıl kullanılabiliyor. Bir çatışmada kullanılan bir Kalashnikov, bu çatışma sona erdiğinde başka yere satılabilir. Diyelim ki Bulgaristan veya Ukrayna'dan bir Batı Afrika ülkesine gönderilen silahlar kolaylıkla önce bir çatışmada kullanılıp ardından bir başka ülkeye gönderilebilir. Kaçakçılar silahların talebin yüksek olduğu yerlere varmasında oldukça titizdir çünkü potansiyel karlar söz konusudur. Hava yoluyla Doğu Avrupa'dan Afrika'ya silah kaçakçılığı bu işin sadece bir yönü. Silahlar dünyanın dört bir yanına birçok farklı yöntemle dağıtılıyor. Tepeden tırnağa silahla dolu bir bölge Orta Amerika. Bu bölgedeki karmaşık arz talep ağı kara borsa silah dolaşımını kontrol altına almanın niçin o kadar zor olduğunu gösteriyor. Salvador'un başkenti San Salvador'da bir silah dükkanındayız. Sıra sıra tabancalar, av tüfekleri ve diğerleri alıcılarını bekliyor. Satıcı Manuel ellerindeki ürünlerden örnekler veriyor. Vendemos pistolas, de calibre 22, 25, 9 milimetros, 380. 22'likler, 9 milimetrelikler, 45'likler, magnumlar. Kısacası ne ararsanız var. El Salvador'da silah satın alabilmek için kimlik göstermek gerekiyor. Ama kara borsa piyasanın kuralları farklı. Evet, yasal satış için kimlik gerekli ama kara borsa'da bu çok daha kolay. Çünkü doğal olarak kimlik göstermeniz gerekmiyor. Kara borsa silahların fiyatları da çok ucuz. Neredeyse yarı fiyatına. Üstelik kara borsa piyasada deyim yerinde ise tüketicinin tercih yelpazesi daha geniş. Karaborsa piyasası çok daha fazla seçeneği çok daha düşük fiyata sunuyor. Amerika'nın Los Angeles kentinde eski bir çete üyesi iken ülkesi El Salvador'a geri dönen Wizrok bu piyasanın cazibesini ve bazı insanların buna yönelme nedenini şöyle özetliyor. You know every neighborhood has its like people that you know you can say that deals arms or deals anything you know and if you really need a gun like the person like in your neighborhood like her mahallede silah veya diğer bazı şeylerin ticaretini yapan birileri vardır. Silah istiyorsanız paranız olsun yeter. 200 dolara bir M16 veya Kalashnikov alabilirsiniz. Bu da elinizde ateş gücü olması demek.